Hazırlayan bir sunam Çelenk Barkra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programındayız Açık Radyo'da. Bugün konuğum sanatçı Hera Büyüktaşçıyan. Hera hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Hera ile en son Daka Art Summit vesilesiyle Hindistan-Pakistan e, sınırında yaptığı araştırma üzerinden Bangladeş. ...deki projesinden bahsetmiştik. Şimdi ise Filipinler'den İtalya'ya uzanacağız. Ee, büyük adadan <gülüyor> Beyoğlu'na da aynı şekilde Karaköy Beyoğlu hattına da çok farklı coğrafyalarda... ...farklı araştırma konularından yola çıkan projelerine zamanımız elverdiğince değineceğiz. Ee, zaten geçtiğimiz bahar aylarında da Mart-Nisan ayı gibi de her ayı bir önceki Dakar Samit'teki projesi için konuk etmiştim. Evet. Konuşmamıza, söyleşimize başlamadan önce de sıklıkla hariçten sanat programında yer vermeye çalıştığım üzere bir açık çağrıyı gündeme getirmek istiyorum. Özellikle kültür sanatla iştigal eden e, bireylerin ya da inisiyatiflerin ilgilenebileceği misafir sanatçı programları gibi e, yarışmalar gibi ya da destek fonları gibi açık çağrıları sizinle paylaşmak istiyorum ki daha çok insan duysun belki başvurmak isterler. E, başvuracağınız, başvurabileceğiniz bu destek fonu saha tarafından bir açık çağrıyla duyuruldu. Bağımsız sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliğine yönelik bir fon bu. 2 Kasım'a kadar başvurmak mümkün. Geçtiğimiz yıllarda e, bu fonlara başvurup yararlanan sanat inisiyatifleri olmuştu. Örnek vermek gerekirse 2017-2018 döneminde Diyarbakır'daki Loading, İstanbul'daki Mars, Orj, e, Tasarım Bakkalı ve bir başka organizasyon olan e, Orta Format destek almıştı. E, 2014'ten beri süre gelen bir program bu dediğim gibi 2 Kasım'a kadar başvurmak mümkün. Eğer kar amacı gütmeyen bir inisiyatifseniz bu destek fonundan yararlanmanız mümkün. Yapmanız gerekenler ise şu şekilde. Öncelikle Saha Derneği'nin web sitesinden ayrıntılı bilgi almak ya da danışmak mümkün ama bir niyet mektubu istiyorlar. E, Aralık 2018 itibariyle bu fonu verecekleri için Aralık... 2018 Aralık 2019 arasındaki bir yıllık planlanan sanat programlarını ve bunun... Bütçesini görmek istiyorlar. Nereden destekleniyor? Başka sahadan destek gelmezse ya da gelirse. Başka nerelerden kaynaklarla bu programlar hayata geçecek? Bunu öğrenmek istiyorlar. Sanat inisiyatifinin misyonu ve vizyonu ve faaliyetleri hakkında genel bilgi vermek gerekiyor. Bir mekan varsa o mekana dair görseller, geçmiş etkinliklerden yine bir takım fotoğraflar gerek. Ve bu bağımsız sanat inisiyatifinin arkasında kim var? Ekip kurucular, iletişim bilgileri web sitesi gibi. Kimler başvurabilir? Bir defa ticari faaliyet yürütmeyen dolayısıyla bağımsız sanat inisiyatifleri, kar amacı gütmeyen güncel sanatla iştikal eden bir inisiyatif olması gerekiyor. Ya daimi bir mekan lazım ya da bir mecra sürekli olarak kullanılmalı. Ve de inisiyatifin yıl boyunca halka açık, kamuya açık ve ücretsiz sanat programları yürütmesi gerekiyor. Bu fonunda eğer alırlarsa bu amaçla kullanılması icap ediyor. 2 Kasım'a kadar gelen başvuru değerlendirildikten sonra da 3 Aralık itibariyle hemen Aralık ayında da programların başlayabileceği şekilde bir yıllık bir destek söz konusu olacak. Ee, saha nokta de sanat inisiyatiflerine yönelik bu fonla ilgili 2018-2019 başvurularına dair bilgi edinmek mümkün bunu duyurduktan sonra gelelim bugünün programına Hera Büyüktaşçıyan bir sanatçı e, aynı zamanda küratöryel bir ekimliği de var diyelim çünkü onun şu anda Galata Rum Okulu'nda 10 Kasım'a kadar devam eden sanatçı olarak da katıldığı ama aynı zamanda ekibi toparlayıp örgütlediği diyebilirim e, Büyükada Rum Yetimhanesi'ne dair bir projesi de var 206 odalı sessizlik Büyükada Rum Yetimhanesi üzerine etütler başlığıyla. E, programın son kısmını buna ayırıyoruz. Ama önce hariçten sanatın e, biraz kavramsal çerçevesine, misyonuna uygun olarak farklı coğrafyalarda yani hariçte yürüttüğü projelere bakalım. E, sen hep ilginç yerlere gidiyorsun Hera. Bundan da bahsetmiştim. Ben de hariçten sanat programında hakikaten gezegenden kültür sanat haberleri getirmeye çalışıyorum. Türkiye kökenli isimlerin, kurumların, bireylerin e, yurt dışında ya da özellikle İstanbul dışında ...biraz merkez dışında diyebileceğim yerlerde yürüttükleri araştırma projeleri, sergiler, yayınlar bahsetmek istiyorum. Ee, seninle de hazır Filipinler'den <gülüyor> yakın zamanda dönmüşken Belles Artes'te yürüttüğüm bir misafir sanatçı programı ve atölye vardı. Üç hafta orada evet. kaldın. Hatta böyle bir doğal afet zamanında denk gelmiş oldu. Evet, oldun. Tayfun'a denk geldik. <gülüyor> <gülüyor> ee, Batan bölgesindeydim Filipinlerin. Hiç bilmediğim, hiç gitmediğim bir coğrafya. Benim de muhtemelen dinleyicilerimizin bir kısmının da Belles Artes herhalde güzel sanatlara odaklanan bir kurum diye anlıyorum. Evet. Ne yaptın orada? Bir atölye çalışması da hayata geçirdin. Dinlikle. Evet esas Belle Belles Artes'ten kısaca bahsedeyim. Aslında Batan yani Manila'da esas e, merkezinin olduğu ama atölyelerin Batan bölgesinde olduğu bir e, residency programı. E, bu aslında Belle sert demesinin sebebi ana binanın eski bir güzel sanatlar okulu olması. Buradaki e, amaç diğer misafir sanatçı programlarından farkı e, bölgede bulunan e, diğer zanaatkarlarla ve e, emekçilerle beraber sanatçı. ...sanatçıların bir şeyler üretmesi... ...yani sadece... E, ...örneğin bir seramik bir eser... ...üretecekseniz ya da ahşaptan... ...bir şey üretecekseniz... E, ...o insanlara sipariş verip... ...yaptırmak değil, tam tersi... ...o insanların da yaratıcı... ...ve üretici insanlar olduğu... ...gerçekliğiyle beraber çalışıp... ...onlardan bir şeyler öğrenmek... ...ve onları bütün bu çemberin dışında... ...bırakmadan beraber bir şeyleri... ...üretmek e, esasında... ...ve tabii ki... E, Farklı coğrafyalardan gelen sanatçılarla beraber tanışma fırsatını da onlara vermek aynı zamanda. Kaç kişiydiniz sen yalnız mıydın? Yoksa böyle bir başka yerlerden gelen sanatçılarla birlikte oldunuz? Farklı dönemlerde mi? oluyor. Farklı Sanırım dönemler. ekip yani, her dönemde benimki üç haftalık bir rezidensiydi. Bazı rezidensler iki hafta olabiliyor, iki ay olabiliyor. Her dönemde sanatçılar tek başlarına oluyorlar. Ancak kimi zaman daha önceden gelmiş ve iş üretmiş bir sanatçı varsa belki onun süreci devam ettiği, ...için aynı döneme denk gelip eş zamanlı yürütüyor olabilirler. Benim bu süreçte en sevdiğim taraf dediğim gibi emekçilerle beraber olmaktı. Çünkü örneğin onlara bir sanatçı konuşması yapmam istenmişti ve bu benim için esasında bir ilkti. Çünkü nasıl bir dil seçmem gerektiğini Tabii. düşünmek... Çok komplike olmadan esasında yani ürettiğimiz şeylerin hayattan geldiğini kimi zaman unuttuğumuzu fark ettim bir noktada. O yüzden benim için çok keyifliydi ve daha önceki konuşmalarımdan farklı olarak daha uzun sürdü. Çünkü çok sorular sordular ve çok meraklılardı. Ve dostluğumuz da çok uzun sürdü çünkü her gün işte sabah onların rutini 7'de başlıyordu çalışma rutini. Çay aralıkları, öğlen beraber yemek yemeler ve daha sonra işte günü akşam 5'te evlerine gidene kadar beraber çalışma süreci. Bu benim için çok özeldi ve çok şey öğrendim. Diğer yandan tabii tarihsel olarak hiç bilmediğimiz bir coğrafyaydı. Güney Asya tarafına açıkçası daha önceden hiç gitmemiştim. Ama tabii ki ilginç bağlantı noktaları da vardı politik anlamda çok ağır bir geçmişleri var İkinci dünya savaşı geçmişi tabii. ama ondan çok daha önce bir İspanyol kolonisi olma dönemi var çok uzun bir süre ve bunu mimaride de kentin içerisinde ve batan gibi daha ufak kentlerde de görebiliyorsunuz evlerin yapılarından ve ekonomik seviyelerin farklılıklarından görüyorsunuz daha sonra İspanyol koloniciliğinden sonra Amerikalılara satılıyorlar. Ve tabi Amerikalılara satıldıkları dönemde de aslında hala bir kölelik sistemi olarak devam ediyor. E, ta ki 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar ülkeyi ele geçirene ve onlara uzun bir süre aslında eziyet edene kadar. E, Batan da aslında savaş e, hafızası çok yoğun olan bir e, kasaba diyelim ya da küçük bir kent aslında. E, Manila'dan yani başkentlerinden Batan'a gidene kadar e, Death March dedikleri bir e, ölüm, ölüm yolu, yolu var. var. Hı hı. ve her her bir kilometre başına bir şey düşüyor, bir anıt taş var. Kaç kişinin o yolda öldüğünü, ne kadar sürede yürümüş olduklarını yazıyor üzerinde. Böylece aslında böyle bir ölüm yolu üzerinde yürüyorum, gitmişim gibi kentle batan arası her gittiğimde bunları görüyordum. Ve buna dair de birçok birçok böyle farklı müzelere ve mekanlara gittik. Bu açıdan benim için ilginçti. Çünkü görmezden gelme tarihinin başka bir yansımasını başka bir coğrafyada gördüm. Aslında yani başka coğrafyalara gitmek esasında kendi içerisinde bulunduğumuz, büyüdüğümüz mekanlardan pek de farklı değil. Sadece farklı yerlerde neler yaşandığını öğreniyorsunuz. İnsanların nasıl acıyla başa çıktığını görüyorsunuz. Benim için en Çarpıcı şeylerden bir tanesi... E savaş hafızasını yansıtan müzelerin ne kadar gerçekçi olduğu ve o gerçeklikle insanların nasıl yaşadığı. Hangi açıdan gerçekçi? Ee, örneğin mesela İkinci Dünya Savaşı tasvirlerinin olduğu maketler vardı ve ya öl ölüm sahneleri çok fazla gerçekçiydi Hı -hı. böyle. Bizde o tip e, sahneler yani şu an mesela e, 17 Temmuz e, şeylerini destanı dedikleri o fotoğraflarda ancak görebiliyoruz şimdi ama orada o kadar sert ki şu ana kadar hiçbir yerde görmediğim bir Hindistan'da da belki birkaç şehirde görmüştüm. Ama bir ilkokulum bahçesinde böyle bir müze vardı mesela ve işkence odaları sınıfların yanındaydı. Böyle Geçmişle bugün aynı anda yaşıyor Ve böyle bir onunla beraber Onun realitesiyle beraber devam ediyorlar Gibi bir durum vardı Dolayısıyla benim için çok yeni bilgiler Ve onlardan yola çıkarak Böyle bir şey Tartmak ve böyle yeni bir şeyler Üretme şeyi de vardı Süreci de vardı Peki buradaki gördüklerin, deneyimlerin, araştırmaların Bir şey evrilecek mi? Senden bekledikleri bir proje ya da senin değerlendirmeyi Baş... Başka bir alan olacak mı? Onların beklentisi böyle ...böyle bir beklentisi yok Hı -hı. ama... E, ...tabii ki şey var... ...yani bu üç haftalık Hı -hı. süre içerisinde... ...bir şeyler başladı... E, ...İspanyol mimarisinde kullanılan... ...bir pencere detayından yola çıkarak... ...yeni bir şeyler kullanmaya başladım... ...böyle çok buğulu bir pencere... ...materyali ki e, do çok doğal bir... ...malzemeden elde ediliyor... E, ...tayfunlara da çok fazla... ...dayanan e, bir deniz kabuğu... ...çeşidi e, ve... ...normalde camlar kırılırken bu kabuk kırılmıyor... ...ama e, dışarıyı göremiyor... İçe, içe, dışarıdaki de içer, içerisini göremiyor Ama ışığa el veriyor herhalde el veriyor. Evet. E, Ama el bu buğululuk hali aslında tarihle Yani e, sert bir tarihle Bugünün nasıl aynı anda var olabildiği İçerisi ve dışarısı farkının aynı anda nasıl var olması gibi e, Bu tip bir şey üzerinden bir araştırmalara başladım e, Bir ufak bir böyle video projesine başladım Uzun zamandır videoda yapmıyordum evet, Benim için evet. heyecanlı oldu ...bir seri obje serisine başladım. Bu tabii başlangıcı... ...şu an böyle çok böyle... ...başlangıç heyecanı noktasında... ...ama bir şeylere evrilecektir sonunda. Harika, peki Hera Büyüktaşçıyan'la birlikteyiz. Filipinlerden bahsettik... ...özellikle Batan bölgesi ama... Belle Arktes'teki misafir sanatçı programı... ...orada yürüttüğü araştırma ve atölyeleri... ...gündeme getirmiş olduk. Şimdi bambaşka bir yere e, uçalım. <gülüyor> İtalya'nın Napoli kentine... E, Tekrar seni programa konuk edemem diye aslında gelecek bir projenden <gülüyor> bahsediyorum. Çünkü dediğim gibi zaten bu yıl içinde bir kere daha konuk etmiştim. Yılın baş kısımlarında da kart samit vesilesiyle. Şimdi Napoli'de... E, mekana özgü bir e, yerleştirmenle hı hı. hatta bir kamusal alan müdahalesiyle e, tekrar izleyiciyle buluşacaksın. Underneath the Arches hı hı. adı. 1 Aralık'ta başlıyor. 3 Mart'a kadar devam ediyor. E, bu da senin yine yurt dışında hayata geçireceğin bir başka proje olacak. Hı hı. Biraz da ondan bahseder misin? E, evet. Underneath the Arches esasında e, iki genç Napolili küratörün e, Alessandro Troncone ve Chiara Pirozzi'nin bir araya gelerek e, başlattığı bir e, non profit bir e, site spesifik yani mekana özgü e, üretimlerin olacağı bir proje e, ve çok yeni keşfedilmiş bir sarnıçta yer alıyor bu e, esasında Napoli'nin e, e, yeraltı dünyası çok zengin yani özellikle eski kentin içerisinde çok farklı yeraltı su kaynakları var e, İstanbul'a çok benzer çünkü orası da eski bir Yunan şehri aslında dolayısıyla bir yandan da tabii volkanın varlığından da evet. kaynaklı olarak hep yer altına ...sığıma hali varmış. Ama tabii bu İkinci Dünya Savaşı'nda da e, saklanma yeri olarak kullanılmış. Dolayısıyla yerin altında e, gözümüzün görmediği ama e, aslında hala yaşayan bir organizmanın olduğu bir şey var. Mekanlar zinciri var. Bir kent de yer altında var yani. Evet, evet. E, bu e, projenin olduğu mekanın ismi de Aqua Augusta. Burası sanita denen bir bölge aslında Napoli'nin biraz daha düşük gelirli ailelerinin oturduğu mesela İstanbul'un tarla başısı gibi bir bölge esasında mimari olarak da çok fazla benziyor ilginç gelmişti o yapısı olarak yani İstanbul'a çok fazla benzeyen bir şehir olarak buldum Napoli'yi. Ee, ve bu kentin altında esasında evlerin altında devam eden bir çok uzun bir su tüneli bu aslında Roma'ya kadar gittiği de söyleniyor Oo. çok uzun bir tünel ee, ve bu kısmı çok yeni keşfedilmiş sanırım bir iki yıl önce keşfedilmiş ve e, içerisi boşaltılmış ve temizlenmiş e, dolayısıyla şu an hem sanatçıların üretimlerine açık ve aynı zamanda da e, arkeolojik e, arkeoloji turizmine de açılmış şu an e, birçok gruplar gelip geziyorlar ama aynı Zamanda eserleri de bir yandan görebiliyorlar. Ee, orada yapacağım iş esasında bu Bangl şeydeki e, Filipinlerde anlattığım Hı -hı. meseledeki gibi yine bir görme meselesi var. Daha önceki pratikimde de olduğu gibi bir yerin altında katman katman artmış e, zaman kavram zaman katmanlarını bir araya getirme. E, esasında kentin birçok yerinde eski tarihsel e, kalıntıların üzerinde yeni hayatın kalıntılarını görebiliyorsunuz. Hı hı. Mesela eski duvarların üzerinde katman katman işte fayanslar var. Banyo fayansları <gülüyor> görüyorsunuz. Mutfak fayansları ya da e, ufak yol kenarı mabetleri gibi yapmışlar. E, bunun gibi malzemelerden yola çıkarak bunları böyle bir şey gibi bir denize çevirme gibi bir fikrim vardı. Yani suyu bitmiş bir sarınca tekrar suyunu vermek. Ancak izleyiciyi onun altından geçirmek. Yani böyle bir şey gibi. Daha önceki Kudüs'teki işim gibi. Şimdi onu düşünüyordum ben. Evet. De, evet. Böyle bir o, o tenteler de çok fazla vardı. <gülüyor> Nereye gitsem beni takip ediyor gibi biraz. Böyle bir tentenin üzerinde şeylerden aynı fayanslardan o banyolarda kullanılan fayanslardan yapacağım bir kartografik bir şey zemini olacak mozaik bir zemin olacak ve izleyici hem yüzeyini görebilecek hem de altında yürüyüp aslında sanki o zaman katmanlarının altından yürüyormuş gibi bir etkisi olacak diye umuyorum Keşke, keşke kalıcı olsa <gülüyor> aslında süresi çok da kısa değil bir aralıktan 3 Mart'a kadar oldukça evet, da hani evet. güzel bir, bir dönemi kapsıyor ama kalıcı da ...olabilir, insan onu da istiyor. Evet. Böyle bir şey. <gülüyor> Peki Napoli'de underneath, arçın sen Kasım ayının bir bölümünü... ...dolayısıyla Napoli'de üretim bu işi, için, üretim evet. ve kurmak için geçireceksin. Bir Aralık'ta da açılacak 3 Mart'a kadar Napoli'ye yolu düşenler... ...bunun izini sürebilirler. Böylece aslında Napoli'nin bir başka yüzünü... ...İstanbul'la da çok ilişkili o gizemli bir, bir kısmı da aslında... Im, ...şehir efsanelerine dayanan diyelim. Evet, e, Yeraltı kentinde keşfetme fırsatı bulabilirler. Başka sanatçıların da tabii katılımı var. Uluslararası bir projeden bahsediyor Evet, her, her yeni dönemde yeni bir sanatçı Hı -hı. davet ediyorlar. Mekanı yeniden e, çalışıp yeni bir iş üretmesi için bu açıdan da heyecan verici. Çünkü aynı mekanda farklı zihinler, farklı bir gözle bakıyorlar. Ve kente aynı zamanda bakış şekilleri de farklı. Geldikleri coğrafyaların e, referanslarıyla. Tabii. Dolayısıyla çok güzel bir proje around you. Peki Filipinler dedik, İtalya, Napoli, Güney İtalya dedik ve de İstanbul'da da arka arkaya üç farklı sergide <gülüyor> hepsi yeni üretimler söz konusuydı. E, birisi benimden ayrıca aynı hani küratörlüğünü üstlendi Mektep Meydan Galatasaray Hı -hı. Sergisi Peramüzesinde Müzesi'nde 25 Kasım'a kadar Hı -hı. devam ediyor. Orada Gülbahçesi'nin Ardı adlı bir yerleştirmen var. Diğeri Erinç Seymen'in yine hem sanatçı hem küratöryel bir pratik diyelim senin şimdi bir, e, Galata Rum Okulu'nda yaptığına benzer. Hı -hı. Aslında bir pratik. Elinç Seymen'in davetini Zilberman Galeri'deki sergide bir katılımım var. Bu Cuma'da galiba kitap tanıtımı ve söyleşisi evet, olacak. Evet, Buradan aynen. duyurmuş evet. olalım. En azından sergiyi görmediyseniz. Pera Müzesi'nde bir atölye çalışması da yapacaksın. Gençlere yönelik. Evet, Öyle evet. Değil mi? herkes kendi defterini yapacak. Tabii Mektep Meydan Galatasaray tabii. Eğitim, okul, okul defterleri. Senin içinde bütün bu eğitimin yarattığı madde adeta bir bahçe gibi. Onun akümülasyonu üzerinden <gülüyor> çıkıyor. Dolayısıyla defter kaplıyor. Defter kapları yapıyor olacaksınız. Ve de asıl hem sanatçı olarak... ...yeni bir işinle katıldığın... ...hem de senin zaten sıklıkla çalıştığın... ...bir kurum olan Galata Rum Okulu... ...bünyesinde bir araya getirdiğin... ...organize ettiğin, örgütlediğin... ...küratöryal çalışmasını yaptığın bir sergi var. Çok namalimdar. Komşu programımız... ...bizden önce onlar da gündeme getirmişler. Eminim Açık Radyo'nun farklı programlarının... ...farklı açılardan ilgisini çekecek... Hı -hı. ...yanları var. Çünkü hem bir sanat sergisi... ...elbette. Hı -hı. Ama aynı. Aynı zamanda çok önemli bir e, vurgusu var e, çünkü e, Büyükada'daki Rum yetimhanesi hakkında bir farkındalık. Yaratmaya hmm. çalışıyor. O yüzden de adı 206 odalı sessizlik. Sergi 10 Kasım'a kadar devam ediyor. Dolayısıyla acele ediniz. Çok uzun soluklu bir sergi değil. Zaten daha geçtiğimiz hafta açıldı. Hera Büyük yanı sıra Ali Kazma, Dilek Winchester ve Murat Germen'in yepyeni prodüksiyonları var. Hera senden dinleyelim. Sergi zaten senin başının altında <gülüyor> <Evet>. diyebiliriz. <gülüyor> Esasında sergi fikri ilk Mart ayında yetimhanenin Europa dünyadaki 7 tehlike altındaki kültür mirası listesine seçilmesiyle başladı. Ee, ve o dönemde es zamanlı olarak e, ta, e, Tasarım de e, Başlığını söylemişti Okulların okulu başlığı hı hı. olduğunu ilan etmişti Dolayısıyla okulların Okulu denen kavram nedir diye düşünürken Bir yandan da Galatarum okulu da bir okul Ama e, bunu düşünürken O dönemde bu e, Listeye seçilmesi yetimhanenin e, Beni çok düşündürdü çünkü e, Gerçekten de okulların Okulu de, dendiği zaman Büyükada'daki Yetimhane aklıma geliyor çünkü Hem bir hayat okulu yaşanmışlıkları Tabii. ...yetimlik, yetim kalmış bir tarih ya da bırakılmaya zorlanmış bir tarih bir yandan da bir kültür mirası bu kent için çok önemli bir e, mimari yapı özellikle e, yani Avrupa'nın en büyük ahşap yapısından evet. bahsediyoruz ve bir yan, diğer yandan da şu an yok olmanın eşiğinde. Dolayısıyla e, buna dair e, hem bir yandan da tabii ki bilinmeyen bir tarih çünkü çok yanlış bilgiler sirküle ediyor. O da böyle içerisinde. efsaneler var hakkında kent değil mi? Evet, evet. E, yani, ada, e, yani adada çocukken hepimizin aslında duyduğu farklı efsaneler de vardı tabii ki ama en en azından buraya dair e, kısacık da olsa bir jest mahiyetinde bile olabilecek, bir virgül açabilecek bir e, bilgi darcını sunmak. E, dolayısıyla başlıkta etüt yapma fikri biraz oradan çıktı. Hı hı. Bir yandan bu serginin bir okul içerisinde olması da bir konuyu etüt etmek, tarihi tarihsel olarak e, ağırlığı olan ve e, gerçekten zor e, tarihsel bir... Arka planı deşmeye çalışan bir meseleni ancak etüt ederek öğrenebiliriz. Bir yandan da içine girilemeyen bir binanın içine girmek aslında bizi gerçekten bu bilançonun ne olduğunu, o binayı en iyi ne şekilde hissedebileceğimizi bize göstereceği için e, Büyük Adarım Yetimhanesi'ni Galata Rum içine taşıma fikri oluştu. E, dolayısıyla e, Ali Kazma, e, Murat Germen ve Dilek Winchester'ın eserleriyle beraber e, aslında o binayı biz e, Rum Okulu'nun içerisine taşımış olduk. E, i̇kinci katta e, az önce de söylediğim gibi bütün bu araştırma arka planıyla beraber hiç konuşulmamış bir tarihe birazcık kapı aralamış oluyoruz. Diğer taraftan da Ali Kazma'nın filmine bir üst kata çıkıp artık çeperden içe doğru görünmeyen bir organizmanın içine doğru girmiş oluyoruz. Murat Germen'in fotoğrafları tabii binanın bütününe yayılmış durumda merdivenlerde özellikle hı hı. ve bir yandan da çok büyük fotoğraflar oldukları için bir e, e, büyüklük ve küçüklük e, diyalektiği de var. Yani bina da devasa bir bina ve biz onun önünde kim olursak olalım. Küçücük kalıyoruz. Çocuk kalıyoruz, kalıyoruz evet. yine ve tekrar o yetimlik ve bir çocuğun gözünden evet. bir binaya bakma hali de çok ilginç. En üst katta artık faniliğimizi hatırlatan Dilek Winchester'ın gerek ses işi ve gerek ıhlamur ağacı başlıklı yerleştirmesi e, yamulmuş e, çerçevelerinden oluşan. Benim yaptığım işte de dalgaların dalgası, bu ayağın altından çekilmiş bir zemin meselesi var. Aslında bugün hepimizin başına gelebilecek bir gerçeklikten bahsediyor. Yani Büyük Ada Yetimhanesi bir aslında orada bir prototip. Bugün o okulacak olursa ileride bizim de hayatlarımızda bir şey de, köklü değişiklikler olabileceğine dair bir alamet aslında. Keza Galata Rumokulu da her an böyle bir tehlikeyi yaşayabilir, değil mi? Evet, evet. Yani, yani İslam binemeyiz. Her... Herhangi İstanbul'da bir yerde herhangi biz bunu yaşayabiliriz yer. evet bunu hatırlatan bir şey ve en azından yani tek dileğimiz tabii bu sergiyle belki bir kamuoyunda bir algı yaratmak e, kültürel mirasa nasıl bakmamız gerektiğine dair bir soru. Ortaya da atmış oluyoruz Oraya yani şu an çok tüketimi açık da bir konu Instagram fotoğrafçılığı ve yani Hepimizin e, Hızlı hızlı fotoğraf çekmesi ve Mekanları bir fondan ibaret olduğunu Düşünmesi gibi e, Noktalardan birazcık daha saptırıp Aslında buralar nereleriymiş ve Nasıl onları şu anki hayata Dahil edebiliriz diye düşündürmek çok işbirliği yapmışsınız yani e, burada bakıyorum Sivil Toplum için Destek Vakfı evet. yani destek aldığınız yerler. E, Schwartz Foundation. Schwartz Foundation evet. e, Tabii ki Yunanistan'ın konsolosluğu sanat kurumlarıyla işbirliğiniz, destekleriniz hmm, patrikan, var. Patrikhanelerin destek, evet, desteği evet. çok değerli tabii bu böyle gerek bir şey. Ki, yani hem maddi hem aynı zamanda e, kaynaksal destek e, yani arşiv malzemeli arşivlerini açıp bize e, oradan e, kaynak sağlamaları da bizim için çok büyük bir destekti. Manevi desteği olan çok insan var. E, Hakkiza Karşılaşmalar ekibi e, bu serginin ha, en e, önemli. Yaptılar. Evet. E, özellikle de arşivsel e, katını çok Güzel bir şekilde tasarladılar Stüdyo PUL Şahane bir poster ve şahane flyer'lar Yaptı fixatif ekibi de Aynı şekilde öyle çok Eee çok içten bir ekiple çalışma şansım oldu. Büyük emeklerle imece usulü yaptığınızın evet, ben de yakın, evet. yakın tanığıyım. O evet. yüzden yani bravo diyorum. Görsel olarak da çok etkili, çok duygulu bir o kadar da hakikaten araştırmasıyla güçlü bir sergi ortaya koymuşsunuz. Sanatsal olarak da yani sanatçıların her birinin yeni prodüksiyonları umarım başka bağlamlarda da yurt dışında da Türkiye'de de tekrar tekrar sergilenecektir. Etkinlikler de düzenlediğinizi biliyorum. Geçtiğimiz evet. cuma bir sanatçı konuşması yaptınız yani sergi <gülüyor> sanatçıları olarak. Ama bu hafta da etkinliğiniz var ya ...başka etkinlikleriniz varsa... Ee, ...esasında her sorayım. cumartesi... ya ...bu cumartesi değil ama... her ya, ...şu an Perşembe günü... ...Orhan Türker'in bir söyleşisi olacak... Adalar, ...Adalar Tarihi... ...ve kent kültürü içerisindeki yeri üzerine... ...daha sonra... ...yine Perşembe günleri devam edecek... ...okuma serileri var... ...27 Ekim... ...Cumartesi günü mimarlarla... ...bir, bir yuvarlak masa toplantısı olacak... ...hem... Kültürel mirasa nasıl yaklaşmak ama aynı zamanda özellikle Büyükada Rum Yetimhanesi konusunda bir çözüm üretmeye dair beraber düşünme jimnastiğine girişmek gibi filantropi üzerine konuşmalar olacak. Eee... ...umarız... ...İvana Kucuradi ile... ...şu an henüz bir tamam, şey... Inşallah, evet, ...inşallah onunla da böyle bir konuşma olacak... ...dolayısıyla... E, ...aktif de tutmaya çalışıyoruz... ...bu etkinliklerle... ...harika 10 Kasım'a kadar e, yolunuzu lütfen düşürün... ...Büyükada'daki Galata Rum Okulunu yetimhanesini... ...pardon ya duymuşsunuzdur... ...ya önünden geçip içini merak etmişsinizdir... ...her halükarda sahip çıkmamız gereken bir yer... ...onun üzerine etütler yapılmış... 26 ...206... ...pardon... E, Odalı Sessizlik, Ali Kazma, Dilek Winchester, Murat Germen ve Hera Büyüktaşçıyan. Hera Büyüktaşçıyan'ın davetiyle bir araya gelip yeni prodüksiyonlar ortaya koydular. Bir de arşiv çalışması tabii yapıldı ve onu destekleyen kamusal programlar söz konusu. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik bile Hera. <gülüyor> <gülüyor> Filipinlerden başlayıp büyük Büyükada'dan çıkmış olduk. Eklemek istediğim bir şey olur Yok. mu? Yok. Çok çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Seni önümüzdeki yıl umarım başka projelerle tekrar ağırlama fırsatım olur. Görüşmek üzere. Görüşürüz hoşçakalın. İyi haftalar. Harikadan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.